Hazırlayan ve sunanlar, Ebru Dengiz ve Gökhan Yenileyen. Festival günlüklerinden herkese merhaba. Ben Ebru Dengiz. Ben Gökhan Yenileyen. Ee, bu hafta festival günlüklerinde Pink Pop'u konuşacağız. Ee, Pink Pop Hollanda'da yapılan Avrupa'nın en büyük festivallerinden biri ve aynı zamanda en eski festivallerinden biri. 1970'te. Başladılar ve günümüze kadar 45 yıl olacak yani bu sene 45. yıl evet. olacak o kadar eski festival çok nadir Avrupa'da evet. baktığımız zaman ee, işte geçen programlarda konuştuk bir Woodstock var ki artık yapılmıyor Glastonbury var hala yapılan Rockverter Rakverter'de oldukça eski. Evet. E, Pink Pop'la aslında kafa kafaya ilerleyen evet. dakikalarda konuşacağız line-up konusunda da ama evet. e, Hollanda'nın güneyinde yani Hollanda'nın e, Belçika ile Almanya arasında kalan bir bölgesi var. Evet. E, Limburg bölgesi. O bölgenin başkenti Maastricht ve Maastricht'e çok yakın bir alan olan Landgraf'ta yapılıyor. E, dolayısıyla e, hani aslında Belçika'ya da gitseniz, Almanya sınırına da, Almanya-Hollanda sınırına da gitseniz güney tarafta <gülüyor> çok rahat ulaşımı olan, çok aslında merkezi bir, bir nokta. Ve Belçika'da da bu arada Rockverter'in yapıldığı alana da çok yakın bir Leuven evet, Leuven'e çok yakın. Yani neredeyse Leuven'den Brüksel'e gider gibi birazcık daha fazla öteki yöne gittiğiniz evet. zaman zaten hani Schengen'den dolayı bir sınır problemi yok. Evet. Dolayısıyla enteresan bir konum Landgraf. Evet bu yaptıkları festivalde pink pop pentekost onların dini bayramı paskalya'dan sonra paskalya'dan sonraki işte 50. gün ki bu her sene biraz oynuyor mayıs sonu haziran <gülüyor> başı tekrar mayıs sonu gibi ve bu bayrama bu dini bayrama denk getiriyorlar Pink pop'un aslında kelime anlamına baktığımız zaman da işte Pink, Pink Esteren'den geliyor. <gülüyor> pop, pop müzikten geliyor ki bunu festivaldeki o dönemdeki hani pop müziğe ithaf etmişler. Ama günümüzde zaten pink pop için bir pop festivali diyemeyiz öyle değil mi? Evet yani hem rock hem pop. Birçok alternatif ismin de sahne aldığı bir festival. Genel olarak bizim ülkemizde yani Pink Pop denildiği zaman pop bir algı oluşuyor ama alakası da yok. Hı hı. Yani dolayısıyla isim sizi aldatmasın Pink Pop'a gittiğiniz <gülüyor> zaman pop müzik de var, rock müzik de var daha alternatif isimler de var. Ama Hatta... Pink gerçeği var. Ama bir, <gülüyor> <gülüyor> bir Pink gerçeği var. O zaten pop Hollanda dilinde hani evet dini bayram günü işte with sunday falan şey yapıyorlar ama şu an baktığımız zaman pink işte İngilizcesini alıyorlar pembe. Pop da Hollanda dilinde oyuncak bebek anlamına geliyor. Ki Pink Pop'un logosu da aslında evet, bu şekilde. pembeler içinde bir oyuncak kız bebek logosu var. Evet. Ama pembe nedir bu Hollandalıların renklerle durumu demek istiyorum. Ki bizi turuncu biliriz yani Hollandalıları aslında portakallar din portakallar din denir. Portakal rengi ya da turuncu, onların <gülüyor> tabii kraliyet rengi, hani evet. şeyin rengi, devlet kurumlarının kullandığı renk. E, o hmm. anlamda da hani işin müzik kısmında da pink pop böyle bir pembeye damga vurmuş evet. diyebiliriz. Gittiğiniz zaman alanda bir sürü pembe şapkalı, pink pop şapkalı <gülüyor> e, kaç bin seyirci görüyoruz. Günlük, Günlük 60, bin, 60 bin. Genel olarak da 200 bin seyirci var. E, üç güne vurduğumuz zaman evet, 180 binden fazla bir evet. seyirci ediyor. Oldukça iyi bir rakam. Hani evet, ufak kalan için. E, zaten notlarıma baktığımda hemen e, 44 yıl boyunca 2 milyondan fazla kişi görmüş Pink Pop'u. Çok önemli sayılar bunlar. Önemli isimler çıkardılar günümüze kadar. Çünkü e, oldukça büyük isimlere yer verildi. Onları zaten Hı -hı. ilerleyen Kısımda konuşacağız. Pink Pop'un e, Landgraaf'ta e, mesela üç günlük e, bilet aldığınız zaman e, kamp olanağınız <gülüyor> var. Dört farklı kamp alanı var <gülüyor> e, ve e, land yani kalma yerleri olarak hani şehirle ilgili şey verecek olursak sanıyorum o bölgede bir 30 tane falan bir otel var. Dolayısıyla evet. hani mümkünse kamp yapabilirler ya da Berlin yani e, şehri or oraya uh -huh. en yakın Berlin'de kalabilirler. Ya en başta dediğim gibi yani asıl Pink Pop'un katılımcıları kamp yapmayı tercih ediyorlar. Bunun şu sebebi de var çünkü Pink Pop'un bir genel katılımcı durumu çok farklı. Yani hem gençlerin ağırlıklı hem de aynı zamanda yaş ortalaması yüksek insanların da katıldığı bir festivar. Tıpkı Glastonbury ve İngiltere çevresindeki festivaller gibi. Hı hı. Bunun haricinde bir de kamp alanını bugüne kadar benim kendi çevremde festival konuşmaları yaptığımız giden arkadaşımın birçok festivale gidiyor. Ben Zigit Ekeza'yı gittim. Festivaller içerisinde en rahat festival alanına sahip tek festivali Pink Pop. Hı hı. Yani diğer festivallerin bu kadar çok rahat bir alanı yok. Bunun da sebebi şu sebepten bir ıı, ilk ıı, kamp alanı biraz daha gençlerin aktif olduğu yani sabaha kadar hayatın devam ettiği hı hı. bir kamp alanı. Dans alanını, çadırının olduğu. Iı, bir evet bir dans çadırının da olduğu bir alan. Bir, i̇kinci kamp alanı da biraz daha öyle. Bunlar tabii yakın şeylere çünkü ıı, alandaki yerlere ve sahnelere yakın olduğu hı hı. için tabii Durum farklı olsa sabah çekli uyanma durumun oluyor. Bunun haricinde üçüncü kamp alanları biraz daha sakinliği ve huzuru tercih edenler için. İşte o bahsettiğimiz teenage dışındaki kitlenin. Evet yani. Uyuyabilmesi için en azından huzurlu. Son kamp alanı tamamen uyuyamak isteyenler için yani benim gibiler, yani sen gibiler de <gülüyor> diyebiliriz. Evet. Biz çok kamp tercih etmediğimiz için aslında Pinkpop belki de bizim bunu yiyebileceğimiz tek festival olabilir. Yani korkuların üstüne yürümek lazım bir noktadan sonra değil. Yani <gülüyor> benim çok yani Türkiye'de işte başladı. H 2000'lerle biz başladık ve kampola ya artık bir yerden sonra hakikaten yaş diye bir şey var. Gerçi bunu bilemeyeceğim de 40 yaşında kamp yapan insanları görüyoruz. Aynen. Karakter veyahut ne bileyim... Kamp konusunda benim tek bir şeyim var. Uyku uyumak. Yani evet. uyku uyuyamadıktan ve ertesi günkü o güzel <gülüyor> şeye hazırlanamadıktan sonra... ...ya da o günün yorgunluğunu atamadıktan sonra <gülüyor> çok şey gel. Tabii ki doğada olmak, o ortamın içinde olmak... Çok kolay arkadaşlıklar kuruluyor. İşte tabii yani, geçen programda da bahsettik. Evet. Komşularınız oluyor, şey oluyor. Ama yani o uyku meselesi belki o yüzden Pink Pop'u tercih edecekler için biz C ya da D alanını onlara önerebiliriz. Evet, tabii eğlence sürekli dansı düşünenler için de tabii A ve B'yi. A ve B'yi. Yani A Festival alanının en yakın olan belli evet. ağaçların arasında işte dans çadırının vesaire after partilerinin evet. olduğu bir alan. D'de en uzak ve en sessiz Hem bir yer. En sakin, <gülüyor> bizim gibi yaşlı insanlar için <gülüyor> geçerli. Peki e, bu sene bu arada hemen bahsetmek istiyorum. Pink Pop 12-13-14 Haziran'da yapılıyor. Aslında Lackverter evet. gibi e, şu anda biletler tükendi. Evet. Dolayısıyla bu programdan sonra belki Pink Pop'u araştırmak isteyenler hani öncesinde bir Hı -hı. hazırlık yapmaları gerekir. Ne zaman başlamak lazım? Belki onu söyleyebiliriz. Ee, Rakverterde dediğim gibi e, başlamak daha mantıklı. Yani bu festivaller bittikten sonra tarihler açıklanıyor, açıklandıktan sonra da sonbahar gibi Kasım, Ekim, Hı -hı. Aralık belli olmuyor tabii. Bu seneki ben bilim kaderi Rakverter Ekim'de biletleri çıkacak evet. gelecek yılın. Hı -hı. Ekim'de çıkıyor. Ee, o dönemde yani şimdiden festivalleri bizden takip edip fiyatı da genel olarak insanları takip edip çünkü Büyük bir festival ortamı var. Hı -hı. Yani imkanı var daha doğrusu. Birçok festival var. Ee... Geçen programda da konuştuğumuz gibi... ...festivalin organizatörlerine <gülüyor> güvenmek, festivale <gülüyor> güvenmek. Çünkü bu bahsettiğimiz büyük çaplı festivallerin hiçbirinde kötü bir line-up yok. O anlamda kötü bir ortam yok. Early bird biletleri oluyor açıklandığı zaman. Festivale zaten katılan... Avrupa kitlesinin zaten bir beklentisi yok. Bizim gibi değil çünkü. Hı -hı. Yani biz tabii biraz daha ilerledik. Biraz daha iyi bir durumlara geldik. Hı -hı. Çünkü çok iyi konser mekanları açıldı şu an ülkemizde. Ee, geçmişten gelen konser mekanları var. Çok iyi isimleri çıkarmışlar ki Hı -hı. hala çıkarmaya devam ediyorlar. Ee, Avrupa biraz daha çünkü Hollandalı bir insanın imkanı çok fazla. Yani Amsterdam'a ve çeşitli şeyleri çok sağlam isimler gelebiliyor. En yakınına hiç olmadı gelebiliyor. Fransa'ya gelebiliyor ve İngilizlerin zaten her şey onların <gülüyor> ülkesinde döndüğü için hiçbir derdi yok. Adamlar herkesi görüyorlar. Ben Amerikalılar öyle. Olduysa. Yani bu sebeple onların artık daha farklı be beklentileri oluyor. Ama tabii festivallerin Şehir, ya yani ülke daha doğrusu dışından gelen insanlar çok olduğu için onların biraz tabii beklentileri Asıl eleştiriler biraz orada başlıyor. Yani diğer ülkelerden gelen insanlar zaten ben bu festivale geliyorum, bunun için geliyorum, çok iyi line-up bekliyorum diye. Ama zaten festivaller bana göre ve benim gibilere göre çok sağlam line-uplar çıkarıyorlar her zevki uygun. Yani benim gibi keşif menaklıları için çok güzel sahneleri var. Hı hı. Ana Akım isimleri için çok iyi sahneleri var ama öyle bir şey ki festival. Yani ne yapsanız kimsenin tatmin demezsiniz. De demez. Geçen evet. Ekşi fest programımızda da Ekşi Festi konuşurken de aynı şeyi söyledik. Yani organizatörlerin en büyük sıkıntısı bu. Yani kim açıklarsınız bir taraf eleştirecek bunu. Aynen. Yani bunun bir çözümü yok. Yani birinin harika süper dediği line-up'a bakıyorsunuz, bir başkası ya çok kötü, beklentilerimi karşılamadı diyor ama biz geçen programda da bahsettik. Aslında <gülüyor> festival line-up değildir. Keşif yeridir. Festival ruhunda bu vardır. Geleneğinde bu vardır. Dolayısıyla evet iyi line-up'lar okey. Ama alternatif sahneler her zaman desteklediğimiz şeyler. Bunu Pink Pop'ta da görüyoruz zaten. <gülüyor> ya alternatif, yani alternatif, ana akım arayanları, popülerleri arayanları çok şey diyemem. Nasıl diyeyim? Neden beklentileriniz böyle diyemem çünkü festivallere gidip bunu beklemek de bir bakıma normal bir şey yani tamamen keşif istemek için e, milyon yani binlerce vakte bir, bir sürü para harcayıp da bir festivale gitmek ne kadar insanın mantığına seyr yani Türkiye kendi ülkesi bazında mantıklı bir şey ama başka bir ülkeye gittiğin zaman e, atıyorum 400 euro bir festivale verdin zaman tabii ki de bir beklentileriniz oluşuyor. Hı -hı. Yani ülke dışından gelenlerin aslında Sen eleştirme noktaları ya. bu. Ben 400 Hı -hı. dolar euro veriyorum. Hı -hı. Bunun uçağını veriyorum. Orada harcadığım para var ve Hı -hı. nereden baksanız binlerce euro harcıyorsunuz. Evet. Ve bunun karşılığını Hı -hı. almak istiyorsunuz doğal olarak ama zaten ping pop ve Özellikle Rakverter bunu fazlasıyla karşılıyor. Yani konuştuğumuz gibi daha önce 10 tane festival çıkarabilecek bir line-up oluşturuyorlar. Hı -hı. Bu arada hemen belirtelim. E, Pink Pop bir <gülüyor> line-up festival. Evet, diğer festival. Yani Ziget ve Glastonbury gibi değil. Yani farklı etkinlikler vesaireler <gülüyor> çok e, yok denecek Rock, kadar. Rockwerter ile çok... Hı -hı. Ee, ...paralel giden bir festival. Evet. Tabii arada birkaç isim değişikliği oluyor ama... Hı hı. E, ...genel olarak line-up'ları aynı. Zaten isimleri açıkladığımızda... ...dinleyicilerimizin bunun farkına varacak. <gülüyor> evet, üç tane sahne var. Güney sahne, <gülüyor> ana sahne olarak da geçiyor. Tabii bu yıldan yıla sponsor isimleriyle değişebilir ama... Evet. ...üç sahne var ve birbirinden çok... ...yani aşırı da uzak olmayan sahneler... <gülüyor> E, kuzey sahnesi e, ana sahneden sonra gelen ikinci sahneye da daha alternatif diyebiliriz. Bir de 3FM'in işte e, ufak bir çadır sahnesi var en alternatif olanı. Evet. E, dolayısıyla bu üç sahne arasında e, bu isimleri dinleme şansı oluyorlar. Enteresan bir durum var. E, 60 bin kişi dedik <gülüyor> e, günlük. E, bu 1994 yılında Rage Against Machine Pink Pop'taki bütün seyirciyi zıplamaya teşvik ediyor. <gülüyor> ve bütün seyirci festival alanında zıpladığı ve tabi dolu bir performans olduğu için Richter ölçeğine göre 1.0'lık bir yapay deprem <gülüyor> oluşturuyorlar. Hatta 4 yıl sonra 1998'de Primus bu sefer seyirciyi tabiri caizse gaza getiriyor. Ve yine 1.3 bu sefer Machine'in e, rekorunu kırıyorlar 1.3'lük bir deprem bir şey yapıyorlar yani bu kadar da e, şey bir seyirci var aktif bir seyirci var zaten Avrupa seyircisi bambaşka onu hep konuşuyoruz festival yani seyirci, izleyicisi diyelim hatta aktiflik açısından seyirciye girdiğimiz zaman tabii ki de benim de ilk önceliğim pin pop olur yani çok inanılmaz bir seyirci yani müziksever bir kitle var bunun dışında direkt katılımcılar yani Evet R yani gidip... halleriyle tavırlarıyla <gülüyor> yani bütün sahneleri öyle alternatif sahnelerinde de çok inanılmaz ateşli bir seyircileri var Hollandalılar zaten bu konuda inanılmazlar ki sadece e, pin değil low de aynı durum var <gülüyor> e, Ben la, la pegatina'nın bir performansını hatırlarım inanılmaz bir kitleydi yani innettiler zaten sahneyi çok ilginçler Zigette de bunlara gördüğümüz için rahatlıkta tabii belki de iyi festival yani iyi festival deneyimleri kötü festival deneyimini ayıran en önemli bileşen seyircinin kesinlikle katılımcı yani bir program yani. ne bir şey yani siz e, çok iyi isimleri çıkarabilirsiniz birçok şeye sunabilirsiniz ama Kitle olmadığı sürece çok bir şey olmaz. Yani mesela eksifes de bunun örneğini vermiştik. kitlenin iyi olması. Yani çünkü bizim ülkemizde en büyük mesela problemlerden biri kitlenin çok aktif olmaması. Yani ben İmbran'ı hatırlarım sahneyi terk ettiği, insanlar konuştuğu için <Gülüyor> Kings of Convenience. Seyirci birkaç defa uyardı ve en sonunda gidin arkada diyeceği sahnesi var orada takılın dedi konuşacaksınız. Hı -hı. Yani tamam festival açık alan insanlar birbirleriyle konuşmak ister ama... Müzik ıı, başladığında müziğe kendini bırakmak diye tabii, bir kişi vardır. Yani bunu 3-5 kişinin yapmasıyla bunu artık binlerce kişinin yapması bir yerden sonra artık problem oluşuyor sahnedekiyiz insan için yani siz o içinde olduğunuz için farkında olmuyorsunuz ama hı hı. sahnedeki insan sahneden duyuluyor her çok şey. uğultu geliyor ve bir yerden sonra artık ben niye bunları yani sanatımı icra ediyorum ki kafası oluşuyor hı hı. ki çok normal bir kafa ama Türkiye'deki maalesef aşamadığımız yani küçük konser mekanlarında da aşamadığımız evet, onu şimdi kapalı yerlerde bile onlar onlardan çok ya, aşabilir miyiz? Yani ben çok net olmam gerekirse ben inanmadığım bir duygu bu. Yani ne konusu çünkü yıllardır konserlere gidiyorum. 15 yılı aşkın takip ediyorum hem festivalleri hem konserleri. Yani Konserler biraz aynısından oturmaya başladı çünkü mekanlar... ...sessizlik politikası hı hı, yapmaya başladılar... Hı. ...hem Babilon bunu başlatmış... ...hem İKSV'ye başlatmış... ...ama bir yere kadar tabii... ...insanları uyarabiliyorlar... ...çünkü bir yerden sonra hadi hadi değil... Yani ...bunun çözümü ben... ...gördüğüm şu... ...yani bilet alsalar bile insanları atmak... Yani <gülüyor> ...en <gülüyor> evet, mantıklı çözüm... ...kesinlikle ama... Hı hı. ...yani bir 3-5 kişi 10 kişi için... ...bir 100 kişiyi harcamaktansa... ...çünkü... Ben çok biliyorum benim çevremde. Bu sebeple konserlere gitmeyen, festivallere gitmeyen bir toplum var. Bir kitle var daha doğrusu. Yani müzik için gidilen bir yerde, müzik başladığında niye konuşulur? Zaten onu hafızalam almıyor yani. <gülüyor> e, onu onu çözme. Neyse bu konuya girersek <gülüyor> o zaman Türkiye'de gerçekten müzik sever kitlenin de azlığından devurup hani <gülüyor> süreyi yani aşabiliriz. ilgili son bir örnek verebilirim. Yani ben Zigette Ignazogal'ı izlemişim ve... E, çıt çıkmıyordu. Ve 10.000 bin kişi falan var. Yani alanın tabii 10 binin dolu olması bile büyük bir kalabalığı var. Hı hı. Ve çıt çıkmadı. Hı hı. Ben ilginç, yani çok şaşırmıştım. İ Normal şeyleri şaş evet. şaşırıyoruz artık. Çünkü ülkemizde öyle değil maalesef. Sahnede bir sanatçı varken evet. elde içkiler ve birbirleriyle o işte indirim konuşmaları vesaire <gülüyor> çok rastlıyoruz. Pink pop için işte ama şöyle bir durum var. Ee, sorun olan bölümü biraz tuvaletleri. Hı -hı. Tuvaletlerinden insanların çok büyük şikayetleri var. Yetersizliği, pisliği olması Hı -hı. Ee, ve insanların artık tuvaletiyeni her yere tuvalet olarak kullanması. kullanması. Ee, Bu genelde birçok fest, yani bir iki festival <gülüyor> genelde olan bir sorun. Bizim Türkiye'de bütün festivallerde ilaçtırılan bir durum ama aslında şöyle bir şey var. Bizim Türkiye'deki Avrupa'dakileri görmediler. Yani bir Glastonbury herkes işte Glastonbury hayalim kafasında ama yani Glastonbury giden en yakın arkadaşlarımdan benim bildiğim en büyük problemleri tuvalet. Yani her yer tuvalet kokuyor çünkü tuvalete giremiyorsunuz bu arada zaten herkes artık bulunduğu yere yaşıyor yani sizin yanınızda tuvaletini yapıyor insanlar. <gülüyor> Ve o konuda da çok rahatlar. Çok rahatlar. Ama tabii bu hijyen durumunu şey yapmıyor. Onun hı hı. dışında Pink Pop'la ilgili çok iyi organize edilen bir festival olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Yani güvenlik meselesini çözmüşler işte bu arada festival alanına dışarıdan yiyecek içecek getirmek yasak. Ee, daha doğrusu 12 kutu hı hı. böyle bir içecek alabiliyorsunuz yanınıza. İçeride e, onları satın alma şansınız var. E, tuvalet bir problem olabilir e, e, onu nasıl onunla ilgili ben deneyim, karşılaştırma yapacak olursam zigetin tuvaletini ben çok beğenmişim yani çok rahattı benim için büyük konteynerlar kullanıyorlardı yani küçük küçük e, yine tuvaletler var ama Hı -hı. asıl büyük konteynerlar kullanıyorlardı ve e, tabi yine tamamen temizlemek mümkün değil Hı -hı. ama sürekli bir ekip çalışıyordu onun için Hı -hı. diğer konuyla ilgili de ee, zigete yiyecek sokabiliyorsunuz, suyunuzu sokabiliyorsunuz. Ee, tabii ama zigette de alkol sokamıyorsunuz, öyle bir durum var. Burada da birazcık fiyatlardan bahsediliyor iç içerdiği içeceklerle ilgili ama e, artık hani festivalin diğer güzel özelliklerine e, <gülüyor> onu yad edebiliriz biraz programlardan bahsedebiliriz. yani Evet artık son 3-4 dakikaya girdik. Bu sene 12-13-14 Haziran'da Pink Pop'ta. kimler var? İstersen geçtiğimiz yıllarda kimler varmış? Onlardan başlayalım. Yani geçtiğimiz yıllarda YouTube, 2 gibi çok önemli isimlerin çıktığını görüyoruz. Bunun dışında benim en çok etkilen isimlerden Uh, Fleet Wood Mack çıktı bu festivale. The Kings çıktı. Çok eskiler bunlar tabii ki de. Hı -hı. Pixies sahne aldı. Pearl Jam, Smashing Pumpkins gibi çok önemli isimler yer aldı. Bunu festivaller bölümümüzde Pink Pop'u yazmıştık. Oradan Hı -hı. detaylı bir şekilde atabilirler. www.festivalgünleter.com sitemizden evet. onu bulabilirsiniz. Ee, <gülüyor> şimdi cuma gününe baktığım zaman Muse Elbov George Ezra, Fate No More, e, Above and Beyond, Paloma Faith, Gavin James, e, Shaka Pong, Efendime söyleyeyim, Aurora, Kos, e, Anna Rune gibi isimler var. Nasıl buldun ilk günü? İlk gün oldukça hmm. Zaten İyi. Elbowla Mielbowl Zaten Rafferter'de de gördüğümüz bir isim Şakapong benim Ziget'te gördüğüm bir isimdi 2012 yılında Ve inanılmaz bir sahne performansı olan Bir grup hı hı. Ee, Ben ilk kez orada izlemiştim Ama isimlerini daha önce duymuştum Ve performanslarına hayran kalmıştım hı hı. E, İkinci güne Bakıyoruz e, Bu yıl Ziget'in de Eksi ikinci günde çıkacak olan Rami. Robbie Williams evet. var Avicii var The Script var, Anuk, Kensington, Wombats, Selahsu, hemen hemen bu sene her festivali göreceğimiz. Dalton, Eagles of Death Metal, Magic, Jonathan Jeremiah, Gas Combos, Lonely the Brave diye devam ediyor Causes, Twin Atlantic ve Judy Blank. Evet. İkinci günde tabi ki headlinerlar süper. Oldukça iyi ama 2. gün biraz daha sanki ilk gün oranlar Evet ilk gün daha dolu gibi gözüküyor. Evet. Tabii ki çok iyi isimler headliner'lar oldukça iyi. Robbie Williams zaten Let Me Entertain You tur kapsamında bütün Avrupa'yı dolaşıyor. Ve son güne geliyoruz. Benim favori günüm pazar. <gülüyor> son gün Foo Fighters evet. var Pharrell Williams var Placebo var One Republic, Counting Cross, Rise Against, uh, Typhoon, Fiddler Screen, Frank Turner, COVAX, Oscar and Wolf var. Evet. Uh, Nick Malvi var. Kitty Daisy Lewis var. Uh, Peace var. Uh, bakıyoruz hemen. Pollyanna, The Death ve Pierce Brothers. Sanki birinci günün Güzel bir e, kopyası gibi e, o anlamda. Birinci günün doluduğu e, burada da var. Evet ve dediğim gibi benim en favori günlerimden biri oldu. Katılabilseydim e, bu yıl. Evet, bu yıl kaçırdık. <gülüyor> yani Rakverter'i tercih ettik. Rakverter'i Rock, tercih ettik aynen. Evet. Gayet güzel bir line-up. Seneye de bundan daha aşağı bir şey beklemesin dinleyicilerimiz. Yani ee, her pink yıl... Pink genel kalitesi bu. Evet. Hani Her yıl farklı line-up çıkarıp da aa, şaşırtan bir durum değil. Her, yer, her yıl çok iyi e, bir festival programı, çok iyi bir festival deneyimi vadeden harika bir festival Pinkpop. Pop. Ee, dediğim şey yani durum Pinkpop Pop için de geçerli. Yani bir line-up festival istiyorsanız ben sadece grupları izleyeceğim. Benim için diğer hiçbir aktiviteler ilgiler, ilgimi çekmiyor. Bunun için vertel yapayım pop diyorum. Bu ikisinden biri doğru tercih. Tabii ki de. Yani Schengen durumu da olduğundan <gülüyor> ötürü. Yani bir İngiltere Amerika'ya gitmekten daha kolay. Schengen ülkelerine gitmek. Aynen öyle. Ee, evet, bu, bu hafta festival günlüklerinde e, Pink Pop'u konuştuk. E, artık seneye Pink Pop için e, planlarınızı Ekim ayından, sonbahardan itibaren yapmaya başlayabilirsiniz. Evet. E, programın kaydını e, günlükleri.com sitemizden dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda Pink Pop ve diğer festival haberlerini de yine... @festivalgunlukleri.com'dan takip edebilirsiniz diyorum. Evet. Dilediğiniz için teşekkür ederiz. Ben Evru Dengiz. Ben Gökhan Yenile. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın. Festival günlükleri. Dünya festivallerinden notlar ve karşılaştırmalar. <Gülüyor> Hazırlayan ve sunanlar Ebru Dengiz ve Gökhan Yenileyen. Açık Radyo program destekçisi olun